Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdehillâhu يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سليدا يسلح لكم مع عمالكم لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعض ve inna astaka al hadithi kitabullah Ve ahsanel hediyyi Hediyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Ve şerrel umuri muhtefatufa Ve kulle muhtefetin bidaha Ve kulle bidatin dalale Ve kulle dalaletin fil nar <gülüyor> Aazanallahu Allahu nar Aazanallahu iyyakum ve minen nar Amin Şimdi Şimdi İmanın artıp ve eksilmesi meselesini yaparken, imanın artıp ehl-i sünnetin indinde imanın artıp ve meselesi, artıp ve eksilme meselesi en önemli meselelerden dedik. Bu dersi de yaparken dedik ki, bu konuda bazı başlıklar var. Bu başlıklar 12 başlıkta toplanıyor. İmanın artıp ve eksildiğine dair Kur'an'dan delilleri. Kur'an'daki delillerin ayet ve hadislerle bunlara yönelik tefsir ve ilim ehlinin açıklamasına dair maddeler yaptık. Doğru mu? Bunlardan da birincisini anlatırken şöyle özetle geçelim. Kur'an'da imana dair, imanın artıp eksilmesine dair direk ez tu yani artmak kelimesinin master master'ından türeyen fiillerle gelmiş geçtiği yerler vardı. Onların imanını ziyade ettirdik biz arttırdık gibi. Böyle altı tane ayeti zikrettik ve bu alenen açık olan ayetlerin imanın artmasına delil olduğunu söyledik. İkinci başlıkta Kur'an'da hidayetin arttığına dair geçen ayetler. Biz onların hidayetini arttırdık diye. İşte onun hidayeti arttığına dair Dolayısıyla hidayet de imandan olduğu için Hidayeti olmayan imanı yoktur İmanı yoksa Hidayeti de yoktur İmanı arttıysa birinin hidayeti de artmıştır Dedik Yine huşunun zade yezidü gibi Yezidü köküyle Huşunun artmasına dair Huşu neydi? Kalp ameliydi Kalp ameli imandandır Huşu da imandandır Dolayısıyla kişinin huşusu artarsa imanı da artar O zaman ne olur? Huşunun artması imanın artıp ve eksildiğine dair delil olmuş oluyor dedik. Sonra dördüncüsü Kur'an'da müminlerin birbirleri arasındaki farkı, fazilet farkını tabi. Bunu anlattık. Dedik ki bazı müminler bazı müminlerden daha faziletli olarak gösteriliyor. Dolayısıyla onların bu fazilet farkı o imanlarının artıp ve eksildiği bazen az imanlı bazen çok imanlı olduklarından. Yine Kur'an'da müminlerin cennetteki derecelerinin faziletlerinin farkı. Bazıları en üst 100 derece vardır diyor değil mi hadiste? En üst makamlarda bazıları alt makamlarda. Dolayısıyla onlar da imanlarına göre sıttıklar, şehitler, peygamberler olarak cennete girecekler. Bu da imanın artıp ve eksildiğine dolaylı yoldan delildir dedik. Yine dinin tamamlandığına dair. İşte ben bugün sizin dininizi kemal dedim. Bu ayetin de ilim ehlinin nasıl delil getirmiş dedik. İmanın artık ve eksiline delil getirmiş. Niye? Çünkü eksik olan bir din, yapılan dinde eksik yapılan bir şey kişinin imanının da eksik olmasını gerektiriyor. Dinini bütün kemaliyle yapılan kişi imanının da kemalinde olması gerek, gerekiyor. Dolayısıyla bu ayeti de delil olarak kullanmışlar ve Gerçekten Hicri 300 döneminde yaşamış alimler bunu delil olarak kullanmış. Ve yüce Allah'ın 7.si Nebisi olan İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinin mutmayın olmasına dair talebi var. Ey kalbim, şey, ey Allah'ım, ölüleri nasıl diriltiyorsun? İnanmadın mı? İman etmedin mi ey İbrahim? Hayır bilekisi iman ettim ama kalbim mutmayın olsun." diye. Buradaki kalbin mutmayın olmasından kasıt imanın daha çok ziyadeleşsin, artsın, yakinleşsin e, şeklinde. Bu da imanın artmasına delil olarak kullanılmış. Yine 8. .si, Yüce Allah'ın müminlere iman edin. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler amenu İman edin bakın. İman edenlere ne diyor? İman edin. Yani Allah'a, Resulüne tekrar buradaki imanınızı pekiştirin, arttırın, sabitleştirin, kökleştirin manasında iman eden insanlara özellikle iman edin demesinin de bu ayet, bu lafıza gelen de imanın arttığına dair delil olarak kullanılmış. Dedik. Ondan sonra Yüce Allah'ın müminleri Kur'an ve sünnette üç tabakaya ayırmasın. Burada aslında e, bu müminlerin birbirleri arasındaki fazilet farkının içine gir, giriyor bu aslında. Cennetteki derecelerinin faziletlerinin de farkında dolaylı yoldan içine girer. Ama aleni bir şekilde 3 tabakaya ayrıldığına dair e, bu akşam 9. maddeden devam edeceğiz. Ve bu akşam 12 maddenin hepsini bitirip imanın artıp ve eksilme konusunda Kur'an'dan nasları bitireceğiz. İnşallah uzatma yolunda değil ama konu tekrar açısından, iyi oturma açısından yavaş yavaş gitmesi taraftarıyım. Sonra sünnetten ve ilim ehlinin açıklamalarıyla buna devam ederiz. Allah, e, tevfik Allah Tanrı. <gülüyor> Yüce Allah müminleri Kur'an'da ne yapmış? Kur'an ve sünnette üç tabakaya ayırmış. Şöyle buyurmuş. ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الْلَذ۪ينَ اِسْتَفَيْنَا مِنْ Sonra kitabımızı kullarımız arasından biz seçtiklerimize verdik. فَمِنْهُمْ Onlardan bazıları ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ Kendi nefislerine zulmedenler. Ne yapmış? Yüce Allah kullarının arasından seçtikleri varmış. Biz kitabı onlara miras bıraktık. Yani verdik. Onlardan bazıları Bak birinci tabaka zalimun di nefsini kendi nefislerine zulmedenler. Vemin hum muktesidun onlardan bazıları da muktesit yani orta yollu olanlar. Orta orta onların ikisinin arasında olanlar. Buradaki şeydeki yani ifrat tefrit arasındaki orta yollu değil. <gülüyor> ve e, vemin Sabikun sabiun bil hayrat ve onlardan bazı da Hayırlarda ne yapan? Öne geçenler. Şimdi üç tabaka var. Bir, zalimun nefsi? Nefislerine zulmedenler. İkincisi arasında Orta olanlar. Üçüncüsü ise sabikun bil hayrat. Hayırlarla önde gidenler. Biiznillah. İşte bunlar da Allah'ın izniyle böyledirler. Yani öyle yarışırlar. Zalike huvel faddu'l kebir. İşte en büyük fazilette budur faziletin de en büyüğünden bahsediyor. Bu ayet imanın artıp eksildiğine dair bir delildir. Nasıl delil olur? Çünkü müminler üçe ayrılmış. Zulmedenler, ortada olanlar ve hayırlarda yarışıp imanlarını kat kat arttırıyorlar. İşte Şeyh Abdurrahman es-Sa'di bu Sa'd'a tefsirinden bahsetmişti bize. Onda diyor ki: Bu artması ve İmanın noksanlaşmasındandır. Bu durum. Yani imanın artması ve noksanlaşmasından. Müminler üç tabakaya ayrılmış Ayrılmasıdır. Hayırlarda önüne geçenler. Sabıkun bilkarat. Onlar farz ve müstahapları ne yaparlar? Farzları da, müstahapları da eda ederler. Haramları ve mekruh olanları da terk ederler. Bakın bunlar neymiş? hem farzı hem müstahapları yapıyorlar hem de haramları mekruhları terk ediyorlar. Onlar mukarrep olanlardır. Yani Allah'a yakın olanlardır. Orta yolda olanlara gelince muktesit, muktesit onlar vacipleri yani farzları eda ediyorlar. Haramları ise terk ediyorlar. Farzların yanında müstahapları yapmıyorlar. Haramların yanında da mekruhları terk etmiyorlar. İşte bunlar kimmiş? Muktesit ortada olanlar. Diğerlerinden farkı, diğerler farzların yanında müstahapları da yapıyorlar. Haramlardan kaçmakla beraber bir de mekruhlardan da kaçıyorlar. Onun için hayırda önde gidenler. Onlar bazı işte kendilerine zulmedenler, bir de zalimin bi nefsi, nefislerine zul, zulüm etmiş olanlar var. Bunlar da bazı haramları işlemede cüretkarlar ve imanın asılları yanlarında korunmuş olarak olmakla birlikte bazı farzları da terk ederek kusurlu davrananlardır Bu nefislerine zulmedenler tabakayı anladınız mı? dolayısıyla diyor Şehzadi bu imanın artması ve eksilmesine dair en büyük delillerden bir ayettir diyor bu tabakalar arasında farklılık ne kadar da büyük buna dikkat edin Yine e, bu Akidatü'l-Vasitiye'nin şarihlerinden Profesör Doktor Muhammed Halil Herras Guraba'nın çıkardığı bu İbni Teymiye'nin Akidatü'l-Vasitiyesini şerh etmiş. Onda da buna benzer bir şey var. O paragrafı da okuyalım. İmanın artıp ve eksildiğinin delillerinden biri de şudur. Yüce Allah müminleri üç tabakaya ayırarak şöyle demiş. İşte sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan kim kendisine zulmeder Kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yaraşırlar. Hayırlarda önüne geçen kimseler farz ve müstahapları eda edip haram ve mehbukları terk eden kimselerdir. Onlar Allah'a yakınlaşmış bu olanlar, sanki birbirlerinden almışlar. Orta yolda olanlar sadece farzları eda edip haramları terk etmekle yetinenler nefislerine zulmedenler imanın aslını kendilerinde muhafaza etmekle birlikte bir takım haramları işleme cüretini göstererek bazı farzları yerine getirmekle de kusurlu hareket edenlerdir bu da en başta ne diyordu? imanın artıp ve eksildiğine dahil delillerden biri de şudur diye başlıyor artık bunlardan sonra şimdi bu gelen delil ve açıklamalardan sonra baktığında göktekilerin ve yerdekilerin imanı birbirine eşittir. Aralarında fazilet farkı iman dışında bir takım başka bir takım hususlardan ileri gelir. Demek nasıl mümkün olur? Kesinlikle mümkün olmaz. Çünkü onların imandan kaynaklanıyor aralarındaki fazilet farkı. Evet bu böylece bu dokuzuncu maddede Onuncu maddede Yüce Allah'ın mümin Yüce Allah'ın mümin muhacir kadınları imtihana tutmamızı emretmesi. Ben şahsen e, bu maddeyi e, bu Abdül Muhsin Abdurrezzak e, var profesör doktor bu Şeyh oğlu. Onun kitabından aldım ben bunları. Şahsen buraya yani çok açık bir delil olarak Görmedim ama e, sonuçta burada Hicri 300'e yaşamış, Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem'in kitabından nakille beraber almış e, ve bu ayeti de delil getirmiş. Göreceksiniz bu ayeti. E, hala da ben anlamış değilim, öyle kabul ediyorum. Ama bunu da burada delil olarak zikredelim. Belki içinizden, bizden daha iyi anlayış sahibi vardır bunu. Bu böyle olması gerekir, gerekmez mi diye dersten sonra bize hatırlatmada bulunabilir bizim işimiz nakletmek ee, nasıl imanın arttığına dair delil oluyor benim anladığım herhalde burasından diye size vurgu da yapacağım o zaman bakalım ortaya çıkar şimdi yüce Allah şöyle buyuruyor ya <gülüyor> eyyühellezine amenü ey iman edenler izâ câetkumul mu'minâtu muhacirâtin muhacir olarak mümin kadınlardan mümin kadınlar hicret ederek muhacir olarak size geldiği zaman eee femtehinu hunna Onları ne yapın imtihan edin. Allahu alemu bi imanihim e, Allah onların imanlarını en iyi bilendir. Şimdi burada bu ayette Ebu Uveyt Kasım bin Sellem diyor ki burası kısa olacak zaten. Bu ayet iman adlı kitabında imanın arttır, artması ve eksilmesi konusunda delil olarak kullanmış bunu. Demiş ki iman kalpte değiştiğine dair sana beyan olan şeylerdendir bu. Ey iman edenler mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan edin. İşte burada bir menzile olan bir ayet Onların imanlarını daha iyi bilir. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların iman etmiş kadınlar olduklarını öğrenirseniz, ayetin devamı var. İşte onları kafirlere geri döndürmeyin. Ayetinin den sonra indirilmiş gibi bir menzile olduğunu görmüyor musun? Bu kadar. Şey de müellif de bu kadar almış. Kendisi de bir şerf düşmemiş. E, diyorum ki herhalde müellif de burada pek e, tutmak zorunda hissetmiş kendisini. İmanın artıp ve eksildiğine dair buna da delil getirmişler. Yani bunlar bizim selef alimlerimiz ama burada ben şahsen kendim tam böyle hani e, meseleyi tam olarak kavrayamadım. Bu ama bu ayeti de kullanıyorlar. Bunu da bilmiş olun. Tamam mı? Yüce Allah'ın, e, tabi burada Allah alem onların imanlarını Allah en iyi bilir. Yani Onların imanlarının ne kadar olduğunu az mı olduğunu, çok mu olduğunu, var olduğunu mu e, herhalde buradan çıkarıyor olabilir. Evet, Yüce Allah Kur'an'da imansız olarak e, İslam'ı da ispat etmesi. Şimdi Yüce Allah Kur'an'da iman olmadan kişilerin İslam'ının nispet ediyor. İspat ediyor. İşte bu da e, imanın artıp ve eksildiğine dair delil olmuş oluyor. Nasıl? Bakın Yüce Allah şöyle buyuruyor Kâletil <gülüyor> a'râb-ı Araplar dediler ki yani Bedeviler çölden gelen Biz iman ettik Kullem <gülüyor> tu'minûh De ki siz iman etmediniz Ey Muhammed De ki o Araplara siz iman etmediniz Velakin Fakat kûlu Şöyle deyin Şöyle diyebilirsiniz Eslemle <gülüyor> biz İslam olduk Teslim olduk فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Daha henüz iman sizin kalplerinize girmedi. Bu bedeviler burada şimdi iki görüş, tefsircilerin iki görüşünden asıl doğru olan görüşe göre Müslüman olanlar. Bunlara münafık diyenler de var. Ama burada Müslümanlar. Çünkü e, biraz sonra bir teymiyeden. İbni Kayyum'dan, İbni Kesir'den ee, da <gülüyor> dur bakayım İbni Recep el-Hambeli'den onların Müslüman olduklarına dair nakilleri o göreceksiniz. Bunlar ilim ehli. <gülüyor> Fakat onlar iddia ettikleri iman derecesine ulaşamamışlar. Onlar şimdi biz iman ettik diye iddia ediyorlar ya o dereceye ulaşamamışlar bundan dolayı Allah da onlardan imanı nefh ediyor. Siz daha henüz iman kalplerinize girmedi. Sadece İslam'ı onların onların ispat ediyor. Onların İslam'ını ispat ediyor. Şimdi iman kaç, kaçtır Allah'a iman etmek? Şey, i̇man nedir? Allah'a iman etmek. Değil mi? Meleklerine kitaplarına, Resullerine diye devam ediyor. Şimdi ne diyor hadiste? Bilir misin Allah'a iman etmek ne demek? Allah'a iman etmek şimdi imanın hangi cüzünden biri? Altı cüzünden biri. Allah'a iman. İman değil bak. İman, Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman. Altı cüzünden biridir Allah'a iman. Resulullah ne diyor? Bilir misin Allah'a iman etmek ne demek? Allah'a iman etmek cüzünü alıyor. Diyor ki La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah, namaz kılmak, oruç tutmak İslam beş şartını sayıyor. Allah'a iman etmek eşittir. İslam'ın beş şartı mıymış? İslam'ın beş şartını yapan Allah'a iman cüzünü oluşturmuş. Demek ki imandan bir cüz içerisinde bu şimdi. Yakaladınız mı burayı? Şimdi Allah'a iman etme altı olduğunu düşün. Allah'a imanı altı cüzden bir tanesi Allah'a iman etmek. O da İslam'ın beş şartı. İslam'ın beş şartı bak koca imanın içinden cüzmüş. Şimdi işte, e, o zaman onların da imandan bir cüz var ama İslam olarak. İşte Şeyhülis Tamibli Teymiye şöyle diyor. Diyor ki yukarıdaki ayet açıkça belirtir ki söz konusu Bedevilerde bulunmadığı belirtilen iman cehennemde ebediyen kalmayacak olan fasık kıble ehlinde bulunmayan imandır. Yani fasık kıble ehlinde bulunmayan imandır. Yoksa böylelerin her birinde birazcık iman vardır. Bu imanın bulunmayışı sahibine ebediyen cehennemde bırakan küfrün varlığını gerektirmez. Yine biz Müslüman olduk deyip de kalplerine imanın imanın yerleşmediği Araplar ve benzeri Müslümanlar yaptıkları salih amellerden dolayı ecir sahibi olurlar. Yüce Allah şöyle buyur, buyurur. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Hucuratta. Bu ayetin devamında. Onlar ne kafir ne de münafıktılar diyor i̇bn Bunlar henüz imanın gerçek olgunluğuna ulaşmamışlardı diyor. Yüce Allah ayette onların kamil iman sahibi olmadıklarını belirtiyor. Velev ki iman dairesine de girmiş olsalar ol olsalar. İman dairesindeler ama kamil iman derecesinde değiller diyor. Şimdi burayı eğer onlar e, ilk girmeleriyle daha kamil iman derecesine ulaşmadılarsa İslam'dalarsa bu da imanın artıp da eksilmesine dair delil olmuş oluyor sonuçta. Şimdi bunu biraz daha böyle açığa açığa gidelim. Hem otursun <gülüyor> hem de alimlerin sözleriyle i̇bn Kesir bakın diyor ki Yüce Allah İslam'a girer girmez kendilerini Müslüman olarak isimlendiren Bedevilerin bu sözlerini reddetmek maksadıyla şöyle buyurmuş Bedeviler iman ettik dediler De ki siz iman etmediniz fakat İslam yani teslim olduk diyin Çünkü henüz iman kalplerinize girmedi Bu ayetten şu sonuç çıkmaktadır İman kelimesi İslam kelimesinden daha özel ve dar kapsamlıdır bu aynı zamanda ehl-i sünnet vel cemaatin görüşüdür. Ayrıca bu hususa Cibril hadisinde geçen şimdi herkes İslam olabilir ama herkes iman olamaz. İslam aslında imandan bir ama o sıfatı almak daha böyle özel bir sıfat. Genel olansa İslam'dır, daha geneldir. Dolayısıyla daha dar bir şey olmuş oluyor. Kastettiği bu. Bu da aynı zamanda ehli Sünnet ve Cemaat'in görüşüdür. Ayrıca bu hususta Cibril adısında geçen sorular da buna delalet eder. Önce İslam, sonra iman, sonra da ihsan sorulmuş. Bu soru biçiminde genel olandan özele bir yükseliş vardır diyor. İslam, iman, ihsan. Bak kişi İslam'a, İslam daha hemen hemen çok kişi. imansa daha özel, ihsansa en büyük mertebe, daha daha daha, daha özel. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman ve Mümin kelimelerini birbirinden ayırmış. Mümin kelimesini Müslüman kelimesinden daha özel anlamda kullanmış. Müslüman ismini kullandığı biri hakkında Mümin kelimesini kullanmamış. İşte, işte iman ve İslam arasındaki farka dair ders yaptığımızda e, bu da, bu, bunları belki bir takımda bazı yerlerinde tekrarlayacağız. Bu durum o kişinin münafık değil, Müslüman olduğuna delalet eder. Neymiş buradaki bedeviler? İpli kesirin de temin ipli görüşü gibi. Onlar münafık değil, Müslüman olduğudur. Bu açıklamalar ayette söz konusu olan bedevilerin münafık olmadığına delalet eder. Onlar Müslüman olup henüz iman tam anlamıyla kalplerinde kök salmamış kimselerdir. Ancak onlar bulundukları makamdan daha yüksek bir makam, Ma sahip olduklarını iddia etmişler. Biz iman ettik diye. Bu iddia ettiler. Cenab-ı Hak da onlara edep yolunu göstererek bulundukları makamı bildirdi. Hayır. Siz iman etmediniz. İslam oldunuz. Bakın çok güzel açıklamalar bunlar. İbn Abbas de İbrahim Ennehai İbni Cerir Ettaveri'nin görüşleri de bu doğrultudadır diyor. İbni Kesir. Yine İbni Kayyumsa bakın şöyle diyor. Bir adamda küfürle beraber iman şirkle beraber tevhid, takva ile beraber fujur olabilir. Tabi burada şirkle beraber tevhid konusu da yani öyle şey değil diyeyim Küçük şirki kastediyoruz. Bu ehli sünnetin en önemli usullerinden biridir. Ehli sünneti bu usulde hariciler, Mutezile ve Kaderiye gibi bir tehli muhalefet etmiştir. Büyük günah sahibi kimselerin ateşten çıkışı ve orada ebedi kalmamaları işte bu usul üzere bina edilir. Kur'an yani bu usul ne? Bir adamla küfürle beraber imandan bazı şubeler, şirkle beraber tevhid, tevhidle beraber şirkten bazı şubeler, takva ile beraber fucurdan bazı şubeler bulunabilir. Bu kaidedir bu. Kur'an sünnet sahabenin icması ve fıtrat bu usulün doğruluğuna da delalet eder. Yüce Allah şöyle buyurur. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Bu ayette şirkle beraber onların imanını ispat etmiş oldu diyor. Yine Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz fakat İslam olduk deyin. Çünkü henüz iman kalplerinize girmedi. Ayetimizi bizim getiriyor. Yüce Allah Bedevilerin imanına nefh ederken onların Müslüman olduklarını şimdi onların imanını kabul etmiyor bakın ama onların Müslüman olduklarını da kabul ediyor burayı iyi yakalayın kendisi ve Resulüne itaat ettiklerini ifade etmiş alev itlak iman deyince onlar kelime neyi çağrıştırıyorsa o ayette onu nef ediyor yani o, kabul et etmiyor müminler o kimseler ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler diyor sonra ayette devamında Şu, ve sonra da şüpheye düşmediler Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar. İşte iman iddiasında doğru olanlar bunlardır. Bedeviler iki görüşten doğru olanına göre münafık değillerdir diyor. Bak iki görüş olduğunu biz buradan çıkarıyoruz. <gülüyor> ve onlar münafık değildir diyor. Bu da İbni Kayyum'un kendi görüşü. Allah'a ve Resulüne itaatleri sebebiyle onlar Müslüman'dırlar. Bununla beraber kendilerini, Kafirlerden ayırt dedici bir nevi iman olsa da kamil, kamil mümin değillerdi. Neymiş buradakiler? Kendilerini kafirlerden ayır dedici bir nevi iman olsa da ki bu İslam olan o imanları kamil mümin derecesinde değildi bunlar. Bu da ne? imanın arttığına ve eksildiğine delildi bak şimdi bu ayet. Son olarak İbn-i Recep el-Hambeli'den diyor ki doğru olan tefsir anlayışına göre ayette iman etmedikleri söylenen kimseler münafıklar değil, imanı zayıf olan kimselerdir. Bak burada da imanı zayıf olan kimseler dedi. Bu görüş İbn Abbas'a aittir. Ayetin devamındaki şu ifadeler de bunun delilidir. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şey eksik etmez. Burada onların itaati ne? İslam'a girmeleri. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgendir. Yani burada deniliyor ki Cenab-ı Hak sizin amellerinize karşılık vereceği ezdirde ecirde bir eksiklik yapmayacak. Onların amellerine eksiksiz olarak ecir verilmesi o kimsenin amellerinin kabul edilmesini sağlayacak bir imana sahip olduklarına denildir. İbn Receb'in ben bir sözünü daha anlatmıştım bunu ama demek ki diğer dosyada kalmış almamış buraya kısmet görüldüğü gibi bu ayet imanın mertebelerini derecelerini mertebeleri ve dereceleri olduğuna dair denildir. Böyle olduğunda da o artar ve eksilir. Müslümanın imanı ta ki dinin en yüksek derecesine ulaşıncaya kadar artar, ondan az bir şey kalıncaya kadar da azalır o zaman. Ve bu da imanın artıp ve eksilmesine dair delillerden olmuş oluyor. Doğru mu? Bu arada kaç dakika oldu? Evet. Bu akşam bunu bitireceğiz daha gerçi. Evet şimdi son olarak 12 madde bu. Son olarak da Yüce Allah'ın günahların şimdi temin herkesi esmiyordu. bununla belki biraz daha e, esnemesi ortadan kalkar. Yüce Allah'ın günahların imanı yavaş yavaş götürdüğüne dair haber vermesi. Yüce Allah'ın günahların imanı yavaş yavaş götürdüğüne dair haber vermesi. Öyle ki bu durum günahlardan dolayı kalbin üzerine mühür vuruluncaya kadar devam eder. Bakın Yüce Allah şöyle buyuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Kelle hayır bel bilakis râne ala kulubihim mâ kânû yeksibûn bilakis onların işlemekte oldukları o kötülükler falan ne yapıyor? Onların kalplerini rane perdeliyor. Burada rane perdelemek e, kirletmek manasında böyle. Şimdi birazdan açacağız bu mutaff film İşte bu ayetin tefsiri niteliğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de Şöyle geliyor. Şimdi bu, so bu ayetin tefsiri ve bu ayet de imanın artık eksildiğine değil. Bakın Ebu Hureyre'den şöyle geliyor. İnnel mu'mi mu'mine iza ezneve kânet nuttetun sevdâ'u fi kalbihi mümin günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. fe intâbe ve naz'a ve eğer tövbe eder günahı bırakır ve Allah'tan da bağışlanlar dilerse suk'u ile kalbuhu kalbi ne olur cilalanıp temizlenir. فإن زاد زادت eğer günahını arttırırsa günahını arttırırsa zadet o noktalar da kalbinde olan siyah noktalar da artar fazalik olan nuzlendi zekarohullahi fi kitabhi Allah işte kitabında buyurduğu gibi o perdelenme Allah'ın kitabında buyurduğu gibi perdelenmede budur yani kalpleri ne olur perdelenir işte o ayetse kenleben Rana ala kulubihim ma kana yaksibundur. Bunu Ebu Kureyre nakletmiş Tirmizi İbn Mace Ahmed İbn Cerir işte Hakim Ajru'u izsıri geliyor. Rivayet ve sahih arasında oynuyor. Tamam mı? Hangi ayetin tefsiri bu hadis? İşte Butfe'nin sorusundaki. Hadisle beraber gelmiş, değil mi? İşte selefin hepsinden genelinden bu ayetin tefsiri genelde bu şekilde geliyor değişik değişik. Onlardan bazıları mesela Huzeyfe bin Yaman İbni Ömer, Mücahit, Katede İbni Zeyd, Hasan, İbrahim et Teymi Katede ve diğerleridir. Bakın birkaç tanesini okuyalım. Şimdi diyor ki El kalb hakeza mislul keffi Kalp diyor işte diyor böyle bir avuç gibidir. Fe yuznivu zembe ve yankab minhu. Günah işlediğinde onu biraz kaplayarak kuşatır. Femme yuznuz Zembe, fe yenqabidu minhu. Yine günah işlediğinde yine onu ne yapar? Ka kaplayarak kuşatır. Hatta yuhtama alayhi ta ki onun üzeri mühürleninceye kadar. Bu da kimin Huzaifa bin kendi sözü. Sonra devam ediyor ki fe yasmaul hayra. Günah işle en yani şey bu diyor hayrı işler şey hayrı işitir fela yecidulehu musagan. Ama e, bu hayrı işittiğinde bu hayrı işitir yalnız o kalbe ulaşacak bir yol bulamaz. Niye? Çünkü kalp her yerini daha kaplamış böyle günahlar. Kaplayarak kuşatma sonucu kalp ne olur bu sefer? Hadiste de geldiği gibi o kalp böyle toplanır, büzüşür. Sonra diyor ki fe iza aleyhi. İşte diyor ne zaman ki mühür vurulunca o da böyle büzüşüp toplanmış olur. Sonra diyor ki fe iza semi'a hayran. Ne zaman diyor bir hayır işitirse da hala fi zuunihi kulağından girer o hayır hatta yetil kalb, ta ki kalbe gelinceye kadar. Fakat fela yec fela yecudu fihi mutkalen. Fakat o kalbe girmeye bir matkal, giriş bulamaz. Fezalike kavluhu işte yüce Allah'ın şu sözü gibidir. Ben rane ala kulubihim diye ayeti okuyor. Şimdi bunu burada dikkat edin bakın onlar günahlar ne oluyor? Yavaş yavaş Üzerine mühür vurulunca Bir günah işliyor Bir nokta geliyordu bir önceki halde Bir günah işliyor bu sefer Üzerine mühür vuruluncaya kadar O günah biraz daha o Kalbi kaplıyor Tamam mı? Burada ne var? Yavaş yavaş imanın azalması var Ki ta ki kalbinin Mühürlenmesine kadar Böyle sözler var hemen Türkçelerinden bakalım Bak Mücahit bize Diyor ki elini gösterdi onlar diyor sahabe ve tabiini kasteterek kalbi bu avuç içi kadar görüyorlardı bu kalbi, kalbi diyor. Kul bir günah işlediğinde serçe parmağı kapanır. Sonra tekrar günah işlediğinde diğer parmağı kapılır. Sonra her günah işlediğinde parmakların hepsi kapanır. Sonra temin hadiste ne diyor? Büzülür diyor yani böyle toplanır. Sonra mühürle mühürlenir diyor. ثُمَّ قَالَ يَتْبَعُوا bi بِتَبَعًا Tabii. Şimdi burada yine mücahidden hayır bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletir ayeti hakkında kul günahlarını işler sonra o günahlar kalbini kuşatır deyip deminki hadis gibi getiriyor. Sonra ta ki kalp kararıncaya kadar üstünü sarar. Burada da ne var? Hatta yetagaşşel kalbi kalbe kalp kararıncaya kadar bu günahlar ne yapar? Onun üstünü sarar diyor. Hasanlı bir başka bir rivayette günah üstüne günah işleyerek ta ki kalbin körelmesi ve sonra ölmesidir diyor. Hatta ya'mel kalbe. Bu ama olması. Kalbin körelmesi. Fe yemud. Sonra da ölür diyor. İbrahim teyimi bir adam bir günah işlediğinde kalbine siyah bir nokta vurulur. Bundan dolayı bir günah daha işlediğinde kalbine siyah bir nokta daha vurulur. Sonra bu durum ta ki kalbin üzeri kararıncaya kadar böyle devam eder. İşte bakın bu ayetlerde ne yapar? Bir adam bir günah işlediğinde ne olur? Yavaş yavaş böyle olur. Bu ayette Yüce Allah'ın şu sözlerine benzemektedir. Diyor ki, hayır kim bir kötülük eder de, kötülüğü kendisi çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktir. Yani bir kötülük ediyor, Kötülük sonra kalbine böyle nokta nokta girip kendisini çepe, çepe kuşatırsa buradan benzetiyorlar. O kimse cehennemliktir ve orada devamlı kalırlar. Artık mühürlenmiş olur. Kalpleri mühürlenenlerden. Mücahit şöyle dedi. Bu ayet, <gülüyor> Mutaffifin Suresinde teminki söylediğimiz ayet ve Bakara Suresindeki ayet gibidir diyor. Bu, Mutaffifindeki bu ayet. Bakara Suresi'ndeki Tikşim'in son okuduğumuz ayet gibidir. Buna benzetiyor bu ayeti. Hani bunu neye göre sen benzetiyorsun derken. Geçen ayet ve hadislerin açıklamasında Müslim'de gelen şu hadiste bakın bunu destekliyor. Diyor ki Müslim'de işte hadisin Arapçasında mesela tu'aradul fitenu al kulubi kel hasiri avdan avdan Pardon. O'dan o'dan fitneler kalpleri tıpkı hasır çubukları gibi, kalplere tıpkı hasır çubukları gibi dal dal arız olur. Fitneler ne var kalplere? Hasır çubukları var ya bunun hani böyle bir sarma sarma çubuklar. Onlar gibi fitneler kalpleri işler yani arız olur. Artık onlar hangi kalbe işlerse o kalpte siyah bir leke meydana gelir hangi kalpte onları kabul etmezse o kalpte beyaz bir leke meydana gelir böylece fitneler iki türlü kalplere yerleşmiş olur iki şekilde bir beyaz nokta kabul etmezsen bir de kabul edersen siyah nokta bu kalplerden biri cilalı taş gibi bembeyaz olup gökler ve durdukça hiçbir fitne ona zarar vermez diğeri ise alıcı siyah renginde olup tepesi aşağı duran testi gibi olur bu sefer kalp. Bu kalp iyiliği tanımaz. Artık mühürlendi mi zaten hani 3 cumayı terk edenin kalbi mühürlenir diyor ya dikkat edin haricilere bir iyilik anlatsan, bir hadis bir şey anlatsan adam sana soğuk soğuk bakar. Tanımaz artık onun iyiliği. Münker'i de reddetmez. Münker olan bir şey camide cemaatle namaz kılmamak münker Artık o münkeri, münker bunu bunu reddetmez. Gidip yapmaz yani. Onun bunun malını helal görür. Aynı bu durumdur. Sadece içine işleyen heva ve arzusunu bilir diyor. Bak ayete, hadise bak. Sadece içinde onun heva ve arzusu zaten bidat ehlime ne denilir? Ashabul heva denilir değil mi? Heva ashabı. Ashabul bidat eşittir ashabul hevadır. Selefinin de ıstılah olarak. Onlar heva ve arzusunu bilir. Evet, neyse konuya dönelim. Bu hadisi iptetmiyor. Son olarak getirdiğimiz bu hadis iptetime iman adlı kitabında imanın artıp ve eksilmesine dair delil olarak kullanmış. Burada ne yapıyor? Artık o fitneler kabul ettikçe kalp imanı azalıyor. Kabul etmedikçe iman artıyor. Doğru mu? Dolayısıyla fitne burada tabi imtihan. Ve bu imtihanlarda da artık başarıya ulaştıkça iman arttırdı. Ne diyor o ayette? Onlara işte size bir düşmanlar geldi, insanlar toplayarak bu onların imanını arttırmıştı diyor. Size savaşmaya geliyorlar diyor ya ayette. Evet. Bu daha çok korkmalarından öte ne yaptı? Onların imanını arttırdı. Evet buraya kadar anlatılanların hepsi imanın artıp ve eksildiğine dair delillerdendir. Bu 12 madde. Eğer denilirse ki iman sadece artar ve eksilmez. Artar ama eksilmez. Çünkü sen hep artmaya denil getirdin. Halbuki eksilmeye de denil var da art. Bunlar şimdi illaki diyorlar ki zade var burada. Burada işte nakase noksan, noksan kelimesi yok. <gülüyor> Halbuki var da selef'in sözlerinin arasında denilirse ki biz de onlara kısaca bu konuyu daha teferruatıyla da inceleyebiliriz ama kısaca şöyle diyebiliriz biz onlara şöyle cevap veririz Bukhara'ya hocası Sufyan bin Uyeyne'den şöyle naklediyor Sufyan şöyle dedi iman söz ve ameldir artar ve azalır kardeşi İbrahim dedi ki hemen orada artar dedin ama azalır deme bunu demesi üzerine diyor. Süfyan bin Uyeyne sustu. Sus ey çocuk dedi. İman kendisinden geriye hiçbir şey kalmayacak şekilde azalabilir. Ve bey de olsun artan bir şey eksilmeyi de gerektirir diye. Nakiller var ki İmam Ahmet, Beyhaki, İbni Hacer, İbni Hazm. Birebir bunların sözleri var. Bak okudum aldım buraya nakletmedim i̇bn Battal Kirmani hep Bukhari'nin şarihleridir. Bukhari iman artar ve eksilir diye bir bak başta atmıştır. Hep orada İbn-i Hacer, i̇bn Battal Kirmani, Ebu Fazıl et-Temimi, Bağdadi, Aslımızda işte İbn-i ve benzeri diğer alimler de buna benzer imanın artıp artan şeyin eksildiğine dair, artan şeyin de eksilmesini gerektirdiğine dair ne yapmışlardır? Sözlerde bulunmuşlardır. Ee, ve bu teminki Süfyan bin Uyayna'dan nakletildi de aynı Bukhari'nin şerhinde bunu diyor evet buraya kadar şimdi imanın artıp ve eksilmesini teferruatıyla inceledik değil mi o zaman o 12 maddeyi bir daha alalım dersi bitirelim 1. Kur'an'da imana dair ez ziyade artmak kelimesinin geçtiği yerler olarak geldi bu zaten en sarı açık Kur'an'da hidayetin artması. Hidayet imanlardır. İman, i̇man arttımı hidayet artar. İmanı olmayanın zaten hidayeti yoktur. Kur'an'da huşunun artmasına dair geçen yerler. Huşunun artması, huşu kalp Kur'an'da mümininlerin birbirleri arasındaki fazilet farkı, müminlerin yine cennetteki aralarındaki fazilet farkı, ve yine müminlerin ileride gelmişti o. Üç tabakaya ayrılmıştı değil mi? Nesline zulmedenler, orta yolda olanlar, hayırlarda yarışanlar. Yine dinin tamamlanmasına dair ayet. Bugün sizin dininizi kemal aldırdım. Yüce Allah'ın Nebisi İbrahim Aleyhisselam'ın ondan kendisinden kalbinin mutmain olmasını istediğine dair ayet. Yine müminlere Yüce Allah'ın iman etmiş olanlara iman edin diye yani imanınızı pekiştirin, ziyadeleştirin manasında ki ayet Yüce Allah'ın müminleri Kur'an ve sünnette 3 tabakaya ayırması dedik Yüce Allah'ın mümin muhacir olan kadınları imtihana tutmamızı emretmesi Yüce Allah'ın Kur'an'da imansız olarak İslam'ı ispat etmesi İslam aslında imandan bir cüz ama iman ismi olmadan yine Yüce Allah'ın günahların günahların İmanı yavaş yavaş götürdüğüne dair haber verdiği vermesi öyle ki bu durum günahlardan dolayı kalbin üzerine mühür vuruluncaya kadar devam ettiğini bildirmesi. Bunların hepsi ne yapıyormuş? Bu 12 madde ehli i sünnetin indinde imanın artıp ve eksildiğine dair delillerdir ve bunların hepsini biz alimlerin sözleriyle ne yaptık? Ayetleri, hadisleri açıkladık. Ve Kur'an'dan imanın artıp ve eksildiğine dair delil olmuş olduğu. Bunları kafaya yerleştirirseniz imanın artıp eksilmediğini bugün savunan insanlar da var. Ki Hanefi mezhebinin görüşü budur. O insanlara rahatlıkla meseleleri anlatmış olursunuz. Geçen ayetlere dikkat edin. ve eline de bakın. Bu sizin için faydalı olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.